Söz güçün. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırlıyor ve sunuyor. Merhaba sevgili Söz Güç'ün dinleyenleri. Ee, i̇ki hafta önce 20 Kasım'da Erciş'teki çadır kentlerde yaşayan arkadaşlarımızın oluşturduğu bir medya platformunu Erciş'in genç sesine bağlanmıştık ve e, yemiştik yenilerinden. Gündemi hızı değiştirilen bir ülke yaşadığımız için e, yüksek tiraşlı gazeteler e, haber bültenleri yayınlamıyorlar, yazmıyorlar. E, bu noktada oradaki hayatı ve orada yaşananları yine sosyal medya ile internet üzerinden paylaşan Erciş'in genç sesinin önemi çok büyük aslında. Biz de bu hafta e, ee, genç sesine programımızda yer verdik ve onların orada yaptıkları röportajı e, sizlere yayınlamak istedik. Merhaba. Ben Buse Maç. 10 yaşındayım. Bugün Söz Küçüklerin Küçük pro, Küçüklerin programını çocuklara uzatacağız. Onlara birkaç soru soracağız. Ne yapıyorsunuz? Nelerle uğraşıyorsunuz? Nasıl geç, geçiniyorsunuz diye soracağız. Ee, ve Adım Ya Yasin soyadım Şakbulut. 9 yaşındayım. Bugün çocuklara birkaç. Tabii adım Ece soyadım Demir. 13 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Burada günleriniz nasıl geçiyor? Burada günlerimiz. Yani çok soğuk. O yüzden nasıl idare edeceğimizi bilmiyoruz. Bazen yeni evimize gidiyoruz, evimizde kalıyoruz. Evimiz yıkılmadı. Ee, Bazen de buraya geliyoruz. Deprem olduğunda buraya ailenizde kalıyoruz. İşte böyle idare edip gideceğiz. Çadır kentte ne yapıyorsunuz? Çadır kentte. Çadır kentte e, yani çok soğuk çadır kent. O yüzden montlarımızı giyiyoruz. Battaniyelere sarılıp uyuyoruz. Sonra e, sobanın yanında oturuyoruz, yemek yiyoruz. Öyle gekinip gidiyoruz işte. Ateş böceğine gidiyor musunuz? Onu Hayır. Musunuz? Gitmedim şimdiye kadar. Yeni geldim. E, Mersin'den geldim. Yol yol çok uzundu ama e, birkaç gün içinde belki gideceğimizi bilmiyorum. Muğla da çok uzun. 32 saat şey eğitim hakkında konuşmak isterim eğitime çok önem veriyorum Sla, yani sınavlarımız yeni başlıyordu deprem olduğu için sınavlarımız e, artık okulumuz kaldı okulumuz yıkıldı nasıl idare edeceğimizi bilmiyoruz muğla'ya e, muğla okulum için gidiyorum sbs için bize destek verecekler merhaba iyisi şey isminiz ne kendinde kalıyor <gülüyor> Buradan etkinlikler yapıyorum. Ben Erşik Yesesine geliyorum. Erşik Essesi'nde gazete, haber falan yapıyoruz işte. Günüm iyi geçiyor. Merhaba. Adım Mücahit Sayadın. da Kaç yaşındasın? On iki. Burada günleriniz nasıl geçiyor? Burada sabahları biraz sıcak oluyor. Akşamları soğuk sab ve bazı çadırlarda da soba, havalar sağlık olduğu için bazı sobalar aksınız çadır kentte. Çadır kentte, çadır kentte valla biz ya Böcük abiyle gidiyoruz oynuyoruz ya da kreşte oynuyoruz. Böcük abi kim? Böcük misin? abi eğitim günlerinden gelmiş bir yardımsever çocuklara bir... Son olarak ne söylemek istersin? Son olarak... Biz avuç çadır kente ve bütün mahallelere yardım vermeler. Kendi tanıtır mısın? Fırat Yama. Yaş 13. Burada günleriniz nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Her e, neler yapıyorsunuz? E, neler yapıyoruz? Oynuyoruz, çadır koşuyoruz. Çadır kente bazen e, kavgalar olabiliyor, yemek alıyor. Ateş böceğine gidemiyorum. İhtiya, i̇htiyaçlarınız neler? İhtiyacım, e, şu anlık ihtiyacım yok. yok. Kışlık albiselere bazen ihtiyacımız oluyor. Küçük kardeşlerimiz var. Onlarla bazen ihtiyacımız oluyor. Son olarak başka ne söyleyeyim? Başka bir şey demek istiyorsun? Çadır kentte koşuyorlar, oynuyorlar. Çadır kentteki insanlar çok iyi e, durumlar ve sarlık çok önemlidir ee, bu kadar teşekkürler step, step. Şarkımızı dinledik Kaldığımız yerden devam ediyoruz Merhaba İyisi isminiz ne? Ee, i̇smim Kenan 11 yaşındayım ee, Yeni şehir cadı kendinde kalıyor. Bu Neler Yapıyorsun? Ee, burada etkinlikler yapıyorum. Ben Erşik geliyorum. Ee, Erşik Hisesi'nde gazete haber falan yapıyoruz işte. Günüm iyi geçiyor. Ee, yapıyorsun? Ee, etkinlikte, e, ee, çadırken, ne yapıyorsun? Etkinlikte gazeteyi haber yapıyoruz. Tavşik ne yapıyorsun? Çadırkent'te yani İyi, i̇yi geçiyor havalar soğuk orada ama yine de güz günün güzel geçiyor çatı kentte yani ısınma da var ama katalitik soba pek fazla ısınca tutmuyor diyor. Gelip sağ olun. Ee, ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Burada günleriniz nasıl, nasıl geçiyor? Burada günlerimiz iyi geçiyor yani. Nasıl diyeyim Erçin Genç çok güzel geçiyor. Ateş var, kreşler var, sinema salonları var. Orada da çok güzel geçiyor. Neler yapıyorsunuz? Siz ateş böceğinde eğitimler veriyorlar bize. Yani bilgisayar eğitimleri veriyorlar. Kreşte ise bize eğlendirmeye çalışıyorlar. Depomu unutturmaya çalışıyorlar. Sinema sonunda ise sinema izletiyorlar. Çadır kendi neler yapıyorsunuz? Yani sizin çadır kentte. Bizim çadırda mı? Eğleniyoruz mesela, gülüyoruz, şakalaşıyoruz, bilmeceler soruyoruz. Şey nasıl diyeyim yani? Böyle Eğitici hayvanlarla oynuyoruz, şey yapıyoruz. Yani zamanımız çok güzel geçiyor. Okullar ne zaman açılıyor? Şey ben e, okulun müdürüne sordum. E, okulumuz yıkılıp karar verilmiş. Yap Teşekkürler. Akşama kadar neler yapıyorsun? Ben e, sabah kalkınca e, elin açılmamış, sinema da elin açılmamış. Böyle biraz geziyorum, göz gezdiriyorum. Sonra sinema salonuna gidiyorum, sinema izliyorum. Sinema salonundan sonra kreşe gidiyorum, kreşten sonra eğitim yönlüğüne gidiyorum. Eğitim yönlilerde en son oluyor, oradan da çıkıp eve gidiyorum. Son olarak da söylemek istersin. Ben buradan bize yardım ediyorum. Merhaba. Merhaba. Adım. Merve. Soy ismi. İşler. Yaş. 16. N neler yapıyorsunuz? Neler yapıyoruz? İşte sabah kalkıyoruz. Çadırlarımızı süpürüyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Oturuyoruz. Öyle geçiyor işte günümüz her zaman. Son olarak Türk Kızlayana teşekkür ederiz. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Lütfen <gülüyor> hocanızdan ee, memnun Çok memnunuz. Hepsini çok seviyoruz. Öğrencilerimiz çok hoşlar. İşte onlar da bize katılıyorlar. İlk defa mı gidiyorsunuz? Evet, ilk defa bir gönüllü olarak gidiyorum. Merhaba. Merhaba. Isim? Asena. Soyisim? Gürbür. Yaş? Yaş 14, 13. Buradan günleriniz nasıl geçtiğini bileyim. Sıkıcı. Neler yapıyorsunuz burada? Çadır yani. Çadır kente düzen. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Etkinliklere katılıyor musun? Katılıyorum. Hangisine katılıyorsun? Ateş Böceği'ndeki etkinliklere katılıyorum orada gönüllüyüm. Hocalar nasıl, iyi, iyi mi? He he, çok iyiler. Her sin şey, sinemadaki ne, gençlik. gençlik spora katılıyorum. Ha, orada ne yapıyorsunuz? Orada şey... Ateş Böceği'nde. Ateş Böceği'nde yine aynı şekilde bilgisayar oynatıyorum. A Açılacağını biliyor musun? Bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Bu konuda eğitimize ya da eğitimize devam etmek istiyoruz. Ne bileyim şey İstanbul'a falan gönderecek şey yatıda okulu diye bahsettiler. Herhalde yani batıda okumayı düşünüyoruz. Burada okul olmayacağına göre. Ateş Böceği'ne gidiyoruz. Böcek Ağabeyi'nin yanında çok güzel şeyler yapıyoruz. Dışarıda oyun oynuyoruz, saklamaç oynuyoruz, her şey oynuyoruz. Dışarıda oynuyoruz dediler. Şimdi programın sonuna geldik. Yasin burada olmadığı için programı ben sonlandırıyorum. Siz için ekibine teşekkür ediyoruz. Ercişten İstanbul'a teşekkürler. Çok güzel röportaj yapıyoruz, eğleniyoruz, herkese soru soruyoruz. Te